Dağda kalırken üstadımız cuma günleri cuma namazına giderdi. Bir gün beni de götürdü. Namaz kıldık geliyorduk. Dağda koyunlar yayılıyordu. Köpekleri de vardı. Bizi görünce köpekler hücum ettiler. Bizi tutmaya geliyorlar. Üstadımız önde ve başında şemsiye olarak gidiyordu. Köpeklerin hücumunu görünce... Ben taş toplamaya başladım. Bana üstadımız ne yapıyorsun dedi. Ben de dağdan gelenleri görüyorsun dedim. Ayıp ayıp at o taşları dedi. Ben de taşları attım. Bakalım gelsinler ne olacak dedim. Köpekler gelince üstadımız şemsiyesini uzatarak. Kafi kafi siz vazifenizi yaptınız gerçi. Burası sizin ülkenizdi fakat biz hain değiliz deyince köpekler oldukları yerde kaldılar. Bir adım daha ileriye gidemediler. Buna şahit oldun biz yolumuza devam ettik.